O zaman... Sıradaki şarkı sana gelsin. sana gelsin. En güncel gelişmeleri, dünyadaki sıcak olayları, son dakika haberlerini, piyasaların nabzını, teknolojideki yenilikleri, sporun gündemini. Haberin en güncelini, en doğrusunu ilk siz öğrenin. Haber7.com, bu noktada haber var. En sevdiğin dizi, kaçırmak istemediğin program, heyecanla beklediğin bölümler... İzlemeye doyamadığın sahneler, izleyedi.com'la bir tık uzağında. İzle7.com, yenilenen tasarımıyla güvenli ve hızlı bir karıyor. İlgiyle izlenen diziler, öğretirken eğlendiren programlar, duygu yüklü televizyon filmleri ve çok daha fazlası yepyeni izleyedi.com'la her an yanınızda. İzle7.com, güvenle gir, rahatça izle. Ey iyiler. Ey iyiler. Aa, farklı bir tencereniz varsa onun içerisinde de pişirebilirsiniz ama biz bunu bildiğiniz Çıköftenin fırında yaptık. Evet şıköfte. evet devam Al, edin. Tadına baklavanına eder muradına. Antepli oh. gel yanıma dili tatlım. Oh. Çift çalıyor kalkın da oynayalım. Biz biliyorsunuz ya türkücülerin Çok güzel ama ses Şeyi çiğ köfte yoğurmayanı makbul değil Ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yoğuramıyorum ama Türkçü söylerim yani Süper ziyan evet. etmiyoruz hamurumuzu Evet Her evet. zehresini koyduk efendim Şimdi biraz tepsi Öyle mi? Aa, alo Alo Alo. Merhabalar efendim Anne. Merhaba iyi Annecim, yayınlar Teşekkür ederiz <gülüyor> Ee, kızınız, mutf kızınız mutfakta, oğlunuz İ mutfakta. İki yavrumlu kişi de oradalar. Nasıl güzel gözüküyor muyuz? Çok.